Asıl olarak şüphesiz ki sizler teskiyeli kişilerden ilmalıyorsunuz. Tezkiyesiz kişilerden e, yani temel olarak, kural olarak alınmaz. Bu bir. ikincisi bazı zamanlarda alınabilir bir şartlarla. Yani e, şartı evvel, birinci şart zorret halinde. ikinci şart onda o kişi alimlerle Yok, teskiyesi yok ama bir program olduğu zaman ona bir sorun olduğu zaman hemencik bir alimlerle bağlantılı kuran kişi kendini, telefona eden kişi, onlarla yazı yazan kişi, onlarla, onlarla ilişki kuran kişi. Üçüncüsü ondan başkası öğretmeyen kişi olduğu zaman hiç şüphesiz ki bu şartlarla, Belki onun yanında görülebilir. Dördüncüsü, hiç şüphesiz ki o kendisini Selefi Salih'in meneciğine e, takip edip ve bütün Selefi alimlere ihtiram ettiğini söyleyip ve inancı, inancılıp o alimlerden ediyor olduğu zaman, dördüncü e, şartı da olduğu zaman evet belki alınabilir ama asıl olarak alınmaz.